Evet değerli öğrenciler, şimdi 13. haftanın dersine başlıyoruz. Şimdi bu haftaki derste, daha doğrusu 13. haftanın dersinde iki kısım yer almakta. Birinci kısımda konu başlarında görüldüğü gibi Kur'an'ın nikahta mehil olması, iyi bir eş, mazeretsiz olarak kadının boşanmak istemesi, mazeret olan kadının boşanma talebi hakkındaki hadisler bununla hakkında ilgili anlam ve yorumlar üzerinde durulacaktır. İkinci kısımda ise İkinci kısımda ise e, büyük bir ihtimalle o, o gelecek haftaya kalacak. O hadis diye uydurulmuş sözlerle ilgili literatür bilgisi var. E, onlardan içeri, onlar içerisinde bir tanesi Ali Karim'in Almaslı Film hadis hadisinin navişı isimli e, eseri hakkında bilgi verilecek. Ama öncelikte zaten birinci kısım biraz yorucu olduğu için. E, Artık buna değinmeyeceğiz. Ama gelecek hafta değiniriz inşallah. Evet. Şimdi Kur'an'ın e, Kur'an'ın nikahıta mehir olması meselesi. Tabi e, biraz önce bahsetmiştim. E, mehir kavramı ya da e, dengerinde ise kadının e, güvenceye alınması ile alakalı bir uygulama esasında yine e, Arap toplumunun, o dönemdeki toplumun e, ortaya koymuş olduğu bir hadise bir e, güvence bir teminat bedeli olarak karşımıza çıkmaktadır ve tabi bunu Kuran-ı Kerim kabul etmiş ve gerekli bir takım düzenlemelerde böyle çerçe bir çerçevede yapmıştır. Bununla ilgili Hz. Peygamber'den affedilen bir rivayet var. Bu e, bu da şu Selvin saattan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber e, bir kadın Hazreti Peygamber gelerek Ya Rasulallah kendimi sana bir etmeye geldim dedi. Resul Ekrem kadına şöyle bir baktıktan sonra başını yere eğdi. Kadın Resulullah'ın kendisi hakkında hiçbir hükme varmadığını görünce oturdu. Derken sahabeden bir adam ayağa kalkarak Ya Rasulallah ona ihtiyacın yoksa beni onunla evlendir dedi. Şimdi tabii bu tekrar söylüyorum buradaki ifadeleri Buradaki beyanları tamamen o dönemin toplumsal şartları çerçevesindeki anlayışı olarak düşünmemiz gerekir. Resul-i Ekrem de bunun üzerine ona Nehir olarak verecek bir şey var mı diye sordu. Adam da yok vallahi ya Resulallah dedi. resul Ekrem de ailene git bir şey bulabilecek misin bir bak dedi. Adam gitti az sonra döndü. Hayır vallahi ya Resulallah hiçbir şey bulamadım dedi resul Ekrem iyice araştır. Demirden bir yüzük de olsa getir. Adam tekrar gitti. Az sonra döndü ve hayır vallahi ya Resulullah Demirden bir yüzük bile yok. Fakat şu izarım belden aşağısını örten bir nevi etek peştemal giyecek anlamına geliyor. Var deyince yarısı onun olsun dedi. Ravi seyir diyor, e, seyir diyor ki adamın ridası e, yok zaten. Belden infasyonu örteni giyeceği yoktu. Hazreti Peygamber de İzharın ne işe yarar? Onu sen giyecek olsan onun üzerinde bir şey olmayacak. O giyecek olsa senin üzerinde bir şey olmayacak diyordu. Bunun üzerine adam bir müddet oturuptan sonra kalktı. resul Ekrem ona onun dönüp gittiğini gördü ve hemen çağırdı. Adam geri gelince Resulullah ona Kur'an'dan neler biliyorsun? Var mezberinde bir şey diye sordu. Adam şu ve şu sureleri biliyorum cevabını verdi ve bildiklerini saydı. Sen bunları ezbere okuyor musun diye tekrar sordu. Adam evet deyince Hazreti Peygamber haydi git şu ezberindeki sureleri mehir kabul ederek sen onunla eğlendirildim, Sen evlenildin buyurdu. Tekrar tekrar google'layalım. Bu ifadeyle beyanlar tamamen o dönemin toplumsal şartlar çerçevesinde Hazreti Peygamber'in içerisinde yaşadığı toplum ve o toplumdaki işte bazı örnekleri temsil etmektedir. Bazı örnekleri diyorum, hepsini değil. E, peki bundan e, çıkartılacak hükümler ya da sonuçları da ona göre değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi Müslüm'ün diğer rivayeti, diğer bir rivayeti, şimdi bu e, rivayetin geçtiği kaynaklara bakacak olursak, Buhari nikah, Müslüm nikah, Mesai Hakeza, Muvatta nikah, Ahmet bin Hamber, Müslennem'de hep rivayet geçiyor. Şimdi e, Müslüm'ün nikah bölümünde 76 numaralı hadisinin yanında bir de 77 numaralı bildiğiniz gibi Müslüm e, rivayetinde e, farklı tarihte peş peşinde sıralanır. Müslüm'ün diğer bir rivayeti ben seni onunla evlendirdim ona Kur'an'dan öğret şeklinde varittir. Bir başka rivayet ise Peygamber Aleyhisselam Kur'an'dan bir soru öğretmesi şartıyla adamı kadınla evlendirdiği şeklinde ifade edilmektedir. Peki evlenmek isteyen şahsın tez, ismi nedir diye akla gelebilecek sual karşısında bunun ismin tespit edilemediği belirtilmekte. Ancak bazı rivayetlerde onun Medineli Müslümanlardan biri olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca konuyla ilgili rivayetlerin hayli farklılık arz etmesi vakanın birkaç defa meydana geldiğini düşünürmektedir ki kesin değil. Sadaka, rehne, fariza, ecir, Ukur ve ateyi kelimeleriyle ifade edilen mehir, nikah akdi esnasında, şimdi burada çok hükümlere giriliyor. Erkeğin kadına vermesi gereken mevladır. Mali ve iktisadi bir destektir. Mehirin mal veya mal ve mal mübadele edilebilen bir merfaat olması gerekir. Kadınların mallarınızla istemeniz size helal kıvamını, yani mehirlerini vererek anlamında ayet-i ifade eder. Kadının himaye maksadıyla meşru kullanan mehir, Hırat-ı himaye önemli. Bir ömür boyu beraber yaşama arzusunun sevgi, saygı, merhamet ve bağlılığın bir alametidir. Alıştığı sıcak aile yuvasından yeni bir aile ortamına gelen kadın genellikle yalnızlık hisseder. Maddi ve manevi bakımının o takip edilmek ister. Bu yüzden mehir kadın için aynı zamanda bir moral takviyesi olmaktadır diye yorumlanmaktadır. Nehir bazı bölgelerde yaygınlık kazanmış olan başlık parasıyla, özellikle e, Türkiye'de ya da bazı memleketlerde başlık parasıyla karıştırılmaması gerekiyor. Zaman zaman kavgalara sebep olan ve kadının verisinin damat tarafından alınarak zimmetine geçirdiği başlık parasının mehirle bir alakası yoktur. Mehir tamamen kadının hakkıdır ve onun tasarrufundadır. Onun bu hakkını kocası veya velisi dahil hiçbir kimse müdahale edemez. Ancak kadın kendi rızasıyla tamamen veya kısmen mehir hakkını kocasına bağışlayabilir. Tekim ı hak. Kadınların mehirlerini gönül rızasıyla, cemetçeverin el gönlü hoşluğuyla siz ondan bir şey bağışlarsa onu da afiyette yayın buyurmuştur. Kime hitaben söylüyor bunu? Erkekler hitaben. Nikah akli sırasında mehir miktarının tayin ve tespit edilmesi sünnettir. Böylece ileride olması muhtemel çekişmeleri önlenmiş, kadının hak ve menfaati daha iyi konulmuş olur. Mehir nikah akli şartı veya rükmü değil, tabi neticesi olarak değerlendirilir. Bundan dolayı akit sırasında söz konusu edilmemiş veya miktarı belirtilmemiş olsa bile mehri misal, yani emsal mehir gerekir. Nikah kıyılırken miktarı belirlenen zikredilen mehir, mehri müsemma adını alır. Burada e, kıpkıda e, ortaya konulan takım tabirleri var. Peşin olarak verilen mehri, mehri muaccel, ödemesi sonraya bırakılan mehri de mehri müeccel, veresiye, vadeli mehir ismi veriliyor. Mehrin asgariyesi en az yani miktarı konusunda müştehit imamlar arasında görüş farkları vardır. Bu da gayet normaldir çünkü herkes bulunduğu yere, bulunduğu kültüre göre ne yapacaktır? Bir bulunacaktır. Bu miktar İmam Ebu Hanife'ye göre 10 dirhem veya onu karşılıdır. 1 dirhem 2.97 gram gümüşe tekabül eder. 10 dirhem 29.7 gram gümüş. Peygamberimiz devrinde 2 koyun bedelidir. Mehrin azami miktarı için ise bir sınırlama getirilmemiş. Zamanı örfek, kocanı ve ailenin durumuna bırakılmıştır denilmiştir. Şimdi e, neyse bunu biraz daha sonra, e, ifade, biraz sonra ifade edeyim. Mesela bir gün Hazreti Ömer Minber'de hutbe esnasında Mehri 400 dirhem olarak sınırlamak istemişti. Yani e, yukarı nokta olarak. Ancak hutbeden sonra Kureyş kabilesiyle bir kadın ona eğer bir zevcenin yerine başka bir zevce almak isterseniz, birincisi yüklerle mehri mehir vermiş olsanız bile içinden bir şey almayın. Ayetin Ayetini atarak itiraz edince Hazreti Ömer mehret sınavına getirmekten vazgeçmiş. Orada e, yüklerle ifadesi burada bir sınavın olmadığı anlamına geliyor. Ve tekrar minbere çıkarak herkes senden daha fakirdir. Ey Ömer diyerek kadın doğru söyledi. Eminim ise hata etti, demek suretiyle gerçek anlamda bir olgunluk göstermiş. Devlet başkanlarının yapması gereken bir olgunluğu bu noktada göstermiş oluyor. Ne var ki en kolay ve en az külfetle yapılan evliliğin hayırlı ve bereketli olduğunu belirten Resul-i Ekrem'in ki en kolay ve az külfetle yapılan artık bu günümüze ne kadar geçerli artık onu siz takdir edin. Eşlerine ve kızlarla en fazla 480 dirhem. Yani 1428 gram gümüş mehir verildiğini dikkat alan alimler mehir miktarının yüksek seviyede tutulmasının pek de hoş olmayacağını ifade etmişler. Çünkü bu durum evlilik işini zorlaştıracaktır. Evet. Kur'an-ı Kerim'i okutma veya öğretme işinin mehir kabul edilmemesi meselesi ise müştehid imamlar arasında ihtilaf olarak gerçekleşmiştir. İmam Ebu Hanefe, Ebu Yusuf Muhammed Eşeybani başta olmak üzere ilk devir Hanefi fakirlerine göre Kur'an öğretiminin nikahı mehir sayılması caiz değildir. Çünkü onlara göre mehirin mal veya mal ile mübadele edilebilen bir menfaat olması gerekir. Yani mal ifadesi mal ifade etmesi gerekiyor. Kur'an öğretimiyle bu imkan elde edilememektedir. Zira ibadet olan Kur'an eğitimi ve öğretimi mukabilinde dünya menfaat temin etmek haramdır. Kur'an öğretmek bir tebliğ ve dini bir görevdir. Kur'an öğretimi mehir sayılarak kıyılan nikah geçen olmakla beraber mehri misil vacip olur demişlerdir. Daha sonra e, farklı fetvalar e, yalanmakta. Mesela nez bir saatten naklet ettikleri Resulullah'tan sonra Kur'an mukademi evlenmek caiz değildir sözünü ve mekkulden de rivayet ettikleri Resulullah Kur'an suresi karşısında bir kadını evlendirdiği. ve artık bu senden sonra hiçbir kimse için mehir olmaz hadisini esas almışlardır. Ve uygulamanın peygamberin fakir sahabiye tatbik ettiği ya da fakir sahabi var. Tatbik ettiği özel bir durum olma ihtimali olduğunda ifade etmişlerdir. Yani özel bir durum olarak ortaya konulmuştur. Bugün fetva, Kur'an ve fıkıh öğretimi için ücret almanın caiz olduğu şeklindedir. Ee, binaenaleyh Kur'an öğretiminin mehir olarak belirtilmesi sayı olmalıdır. Çünkü karşılığında bir ücret alınması caiz olan bir menfaatin mehir olarak zikredilmesi de caizdir denilmiştir. Sel bin rivayet ettiği hadis-i şerifte amel konusunda şu değerlendirmeyi yapmak mümkündür. Hatırlılacağı üzere Resul-i Ekrem evlenmek isteyen sahabiden mehir olarak ısrarla az da olsa mal ve maddi kıymeti olan bir eşyaya getirmesi, eşya getirmesi istemiş. Demirden bir yüzük dahi ki bu ifade az maldan kinayedir bulamayan ve sadece izar adı veren geceye sahip olan yoksun sahabeyi sonunda üzerindeki elbisenin yarısına kadının mehir olarak vermeye kalkışmış. Yani e, devamlı okumaya gerek yok. Bu demektir ki mehir de asıl maldır, maddi değer ve avantajdır. Bu yüzden ciddi eden vakanın takip ettiği seylin hükmün uygulanmasının sebep teşkil eden ortamın yani psikolojik, sosyolojik ve ekonomik şartların göz önünde bulundurulması gerekecektir. Burada e, kişinin durumu. E, yöresel e, bir takım e, hususlar vesaireyle dikkate alınması gerekiyor. Bu durumda konuyu şahsa özel veya istisnai bir hüküm olarak değerlendirmeye geleni yoksul sahabi örneğinde olduğu gibi aynı şartların oluşması ya da benzer şartların oluşması halinde hükmün uygulanabileceği söylenebilir. Tabii bu nihayetinde siz e, sadece benim yorumum siz e, evliliği e, mutlak anlamda çünkü hukuki, fıkhi bir sonuç e, yani fıkhi bir hüküm Nihayetinde e, objektif olmak durumundadır. E, ve somut şeyler üzerine bina edilir. Ancak bunun ötesinde geri kalan e, gençlerin birbirlerini sevmesi ya e, da bu takdirde birbirlerini gönül rızasıyla e, kabul etmeleri halinde herhalde Meir'in e, azına da en azından hanım e, tarafı herhalde razı olacaktır. E, razı olma takdiri zaten İşin içerisinde akit denildiğince sanki bir senet bir anlaşma gibi devreye girdiği zaman yani meseleyi sadece akit üzerinden değil gönül birlikteliği belki bakıldığı takdirde herhalde bazı şeyler daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Buradan şöyle bir ayrıca bir sonuç daha çıkarılmış. Hadis denkliğinde yani, kafaat malda dikkate almadığını e, malda denkliğin dikkate alınmadığını gösterilmiştir. Çünkü kadın talip olan adamın hiçbir şeyi olmadığı halde evliliğe razı olmuştur. Denklik kadın kadınla erkek arasındaki dini, ictimai ve iktisadi bakımından yakınlık demektir ki Hanefi fıkhında tercih edilen fetvaya göre mehir ve nafakayı temin edebilecek bir erkek daha fazla mal olan zengin bir kadına denk kabul edilmiştir. Bu da ayrı bir bahis konusu. Evet yani yukarıdaki rivayet çerçevesinde e, bazı fıkı hükümler e, yani Hanifi e, fıkıh diğer fıkıh kitaplarında farklı değerlendirmelerde e, bulunmuştur. Peki bizim buradan e, dikkat almamız gereken yani meselenin Nebevi Sünnet'in güncellenmesi meselesine geldiğimiz zaman yani güncelleme noktası e, Mevcut şatlar çerçevesinde dikkate alındığı takdirde herhalde çıkıp da hiç kimse 27 gram gümüşle ya da 200 gram gümüşle bırakınız 97 gram altında bile herhalde mehir olmaz. Pek kabul edici. Yani himaye anlamında ya da teminat altın anlamında değerlenilmez. Mesela 1 gram altın ne kadar diyelim 100 gram. 100 lira ise 10 gram altında yapar? 1000 lira yapar değil mi? 100 gram altın 10 milyar yapar yani 10 milyar. 10 milyar bir teminat mıdır? Yani e, en azından gümüş şartlar, gümüş şartlar derken burada kastedilen şey içerisinde bulunduğumuz yani Türkiye şartlarını kastederi söylüyorum. Mesela diyelim e, çok zengin olan bir memleket yani e, aylık yıllık geliri e, diyelim, 50 bin dolar olan memlekette herhalde çok da fazla bir anlam ifade etmez. Ya da e, İstanbul diyorsak İstanbul'un hangi bölgesine, hangi bölgesi, hangi e, sosyolojik şartlar? yer almakta. Herhalde bundan dikkat alınması e, gerekiyor. Teminat noktasında mümkün mertebe kadının teminat e, yani ki olma ihtimali yüksek olan durumlarda hiç kimse olmasını temenni etmez ama bir vaka da var. Dolayısıyla kadının teminatını sağlayabilecek bir meblağında en azından erkek tarafından tabi elden geldiğince e, verilmesi e, bu noktada e, daha sağlıklı olacaktır diye düşünebiliriz. Peki iyi bir eş ifadesinin yer aldığı e, bir başka rivayete geçecek olursak. Enes bin Mahat'ın rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Allah kimle iyi bir hatun? bu bunun muhatabı kim? Bunun muhatabı erkekler. <gülüyor> Allah kime iyi bir hatun nasip ederse dinin yarısında ona yardım etmiştir. Artık ikinci yarısında da Allah'tan korsun. Hesap günü kendisini mahcup edecek günahlardan uzak durarak ona karşı gelmekten sakınsın. Ve sorumluluğun farkında olsun. Bu hadis iyi bir kadının kocasının maddi ve manevi başarısının nedenine katkı sağladığını ve etkilediğini göstermesi bakımından önem eder Şu hadiste aynı noktaya vurgu yapar. Ashab-ı kiramdan Sevda diyor ki altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yoluna harcamayanlara ele verici bir azabın müjdesi ayeti nazir olduğunda Resul-i Ekrem ile beraber bir yolculukta bulunuyordu. Sahabeden bazıları ayet altın ve gümüş hakkında indirildi. Hangi malın daha hayırlı olduğunu bilseydik de onu edenseydik deyince Hazreti Peygamber en hayırlı mal zikreden bir dil, şükreden bir kalp, imanı hususunda mümine yardımcı olan saliha bir eştir. Buradaki mal kelimesinin karşılığı değer olarak e, ifade edilmiştir. Tabi burada hanımlar hemen e, alınmasınlar e, yani alınmasınlar bizi şeyde malla bizim denk tutuyor Burada dediğim gibi hakim hakim unsur yani kültürdeki genel yaklaşım tarzı ne derseniz deyin bu. Ama bunu e, lafzi anlamda anlamaya çalışırsanız elbette e, farklı yöne doğru gidersiniz. Ama hakim anlayış olduğu için bu çerçevede e, bir takım hükümler e, ortaya konulmuştur. Ama değer ifadesi olarak, değer ifadesi olarak Düşünebiliyor musun? Dinin yarısını kurtaracak bir şekilde bir kadın olmak konumunda olduğumuzu, en azından hanımlar açısından bunu söyleyebiliriz. Tabi benzer şey erkekler için de geçer, yani hanımlar için de geçe gerçekleşir. Nihayetinde de yine dinin yarısını kurtaracak olan yine isale bir erkek olduğunda herhalde aklımıza getirmemiz gerekiyor. Ayrıca Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Dört hususiyet vardır ki onlara kime verildiyse dünya ve iyiliği ona verilmiş demektir. Şükreden bir kalp, yukarıdaki rivayetin farklı bir ki. Şükreden bir kalp, şükreden bir lisan, bela ve musibetleri sabreden bir beden ve kendi ve kocasının malı hususuna tezi gösteren bir kadın olarak geçmektedir. Şüphesiz ki insan olma bakımından kadın ve erkek arasında bir fark yoktur. Kadın ve erkek doğuştan gelen özel yeteneklere üstün, üstlendikleri roller gereği roller bir yana biri diğerini tamamlayan bir bütünlüğü keşit parçasıdır. Onlar sizin için birer elbise. Siz onlar için bir elbisesiniz. Bak bu açık ve nettir yani. Burada başka bir şey söz konusu değil. Kadınlar erkeklerin benzerleri öteki yarılardır. Hadisi ise eşler arasındaki bütünleyici rolunu işaret eder. Demek oluyor ki mükerrem varlık insan gibi bir bütün tamamlayıcı unsurlar olarak karıyla koca varlığı ikizine bağlı çift kelimeler grubuna gelir denilmektedir. Evet bununla ilgili oldukça söylenecek sözler var. Daha doğrusu hepinizin çok iyi bildiği çok sık ve çok sık okuduğu meselelerdir. Şimdi bu tabii bu metin içerisinde hem anlamla alakalı yani Hz. Peygamber dönemiyle alakalı takım değerlendirmeler var hem de e, günümüze ya da e, Hz. Peygamber sonrası oluşan fıkhi takım düşüncelerin e, ürünleri var ve aynı zamanda da günümüze yönelik de takım e, mesajlar da ifade etmektedir. Dediğim gibi yine bunları da siz e, rahatlıkla okuyabilirsiniz. Mazeresi olarak kadının boşanmak istemesi yine o dönemle alakalı bir değerlendirme e, ama ilkesel anlamda e, evrensel bir e, durumu ortaya koyar. Hangi kadın e, sevbandan nakledildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur. Hangi kadın boşanmaya gereken ciddi bir durum olmadığı halde kocasından boşanma isterse ona cennetin kuhusu haramdır şeklinde bir ifade yer alır ki e, rivayetin geçtiği kaynak Ebu Davud Talak bölümü Tirmizi Talak, İbni Maci Talak, Dalimi Talak, Ahmet Mühammel'im istediğinde e, zikredilmektedir. Hadis metninde geçen cennetin kokusu haramdır cümlesi iki şekilde anlaşılmıştır. Ee, anlaşılmasının neden nasıl olduğunu dair bir bilgi verelim. Cennet kokusunun duyma nimetine ve lezzetine mahrum olma. Cennet kokusunu ilk hisseden salih müminlerden olamaz şeklinde farklı şekilde de yorumlanmış. Buralarda kendiniz başını, kendi başını okuyabileceğiniz hususlar. Mazlum olan kadının boşanma talebini gelince Abdullah bin Abbas'dan rivayet edildiğine göre Sabit bin Kayısın karısı Hazreti Peygamber'e gelerek Sabit bin Kayısın karısı yani Cemile binti Selim yara suallah vallahi ben Sabit bin Kayısın şimdi lütfen buraya dikkat edin oldukça enteresan oldukça ilginç bir e, Hazreti Peygamber'le ile hanım arasındaki bir diyalog. Ya Resulallah, vallahi ben sabit ben Kays'ın din ve ahlakını ayıplamıyorum. Fakat onun nikahı altında devam edecek olursam Müslümanlıkta küfürün nimetten veya bir hata yaparak küfre gerektirecek bir durumun düşmeden çekiniyorum. Ondan nefret etmemek elimde değil. Bir türlü onu sevemiyor, ona tahammül edemiyor ve bundan dolayı ondan ayrılmak istiyorum dedi. Peygamber Aleyhisselam Cemile'ye Onun mehin olarak verdiği bahçesini geri verecek misin diye sordu. Cemile de Evet veririm diye cevap verdi. Bunun üzerine resul Aleyhisselam Sabit bin Kaysa bahçeyi kabul et ve onu bir defa boşa diyerek bahçesini Cemile'den geri almasını ve ondan başka bir şey almamasını emretti. Şimdi tabi bu hadis muhalanın yani sünnetten bir delil olduğunu ve sadit aslında tatbik edildiğini göstermesi bakımından önemli bir acıdır. Yani kadının boşama talebinde bulunması. Hadisin diğer bazı tarihlerinde Sabit'in ııı ee, Şimdi bakın tarikleri birleştirdiğiniz zaman yani bir rivayetin bütün tariklerini bir araya getirmeye çalıştığınız zaman karşınıza ne gibi fikirler şeyleri çıkıyor? E, ayrıntılar çıkmaktadır. Sabit'in karısını dövdüğüne ve onun bir tarafını kırdığına dair ifade mevcuttur. Kadının bundan dolayı kocasına şikayete bulunması ve esasen onun kötü huylu olduğunu ima etmesi akla gelebilir. Bu noktada i̇bn Hacer Askalani Şikayetin söz konusu gerekçeden değil. Yarası itibariyle e, fizik bakımından kocasının kısa boylu ve çok çirkin olmasından kaynaklanan ifade etmektedir. Gerçekteni kadının yarası olarak gördüğün gibi bende bir güzellik var. Bu başka bir talikte. Sabit ise çok çirkin. Tabi burada bir e, statü, aynı zamanda statücu e, durumu da söz konusu. Yarası valla valla eğer Allah korusu olmasaydı kocam sabit yanıma geldiği zaman yüzüne tükürüldüm diyerek içini dökmesi bu kanatı doğrular. Ayrıca şikayet konusu olarak farklı şeylerin zikredilmiş olması hadise bir çelişki olduğunu göstermez. Çünkü rivayetler kadının şikayetinin birkaç defa bu komulduğunu ortaya koymaktadır. Şimdi buraya baktığımız zaman yukarıda e, Cemile'nin e, kocasından boşanmak istemesi, e, esen, boşanmak istemesi tabii kendince bir takım hattı gerekçeler sürmüş olması. Hazreti Peygamber'in de bu noktada e, mehre karşılık yani almış olduğu mal yani mehre karşılıkta e, sahabeti e, buna razından emir anlamında değil tavsiye anlamında e, belirtmiş olması ve e, sabitinde bu e, Hazreti Peygamber'in teklifini kabul etmesinin neticesini görüyoruz. Burada tabii statü meselesi önemli yani sosyal statü ya da güzellik arasında, güzellik çirkinlik arasında da bunu kendisine dert edinen, kendisine mesele edinen, bunu edinen insanlar var. Mesele edinen insanlar yani sahabile var. Mesele edinmeyen yani daha doğrusu bunu kendisine bir kriter olarak alan insanlar da var. Bu herhalde tabii olsa gerek. Bunu abes kısmında olsa abes karşılanmamak gerekiyor. Beş elim par, bir, bir elim beş parmağı bir değil. Ee, bu da gayet normal olarak düşmemiz lazım. Yani normal derken kimine de bu şekilde algılıyor. Yani ben güzelim o çirkin. Dolayısıyla artık birbirimize denk değiliz. Ya da farklı e, işte, gerçeklerden dolayı işte ben zenginim. Daha doğrusu benim sosyal bir statüm var. E, ama işte falancanın sosyal statüsü yok şeklinde bir e, aldığının da e, sahabe arasında da e, en azından arasında mevcut olduğunu, e, gerçeğini görmemiz lazım. Bilindiği üzere aşırı geçimsizlik veya anlaşması sebebiyle birbirlerine karşı yükümlü ve sorumlu oldukları aile hukukunu rücayet edemeyen eşlerin ilma karşılığında veya karşılıklı olarak boşanmaları meşrudur. Tek taraflı iradeyle boşanma hak ve yetkisi prensip itibariyle kocaya aittir. Erkek anlaşamadığı karısı isterse boşar ve bunun hukuki e, neticelerini katlanır. Ancak kocası boşanmak istemediği halde onu çekilmez bir yük olarak gören kadının yaşadığı cehennem hayatından kurtulması mümkün müdür? bu soru da gelir. İşte bu ortada İslam aile hukuk sisteminin ortaya koyduğu çözüm yollarından birisi anlaşmaya dayanan ve muhala diye bilinen muameledir. Ayrıca kadın böyle bir durumda mahkemeye başvurup nikahın feshetilmesini de isteyebilir. Muhala veya hul Kadının mehir alacağından veya iddet nafakasından vazgeçme ya da başka bir bedel fitriye verme karşılığında kocasının kendisini boşanma tarafında bulması ve onu buna razı etmesi şeklinde gerçekleşir. Tabi bütün bunların hepsi dediğim gibi resmi statüde olan şeylerdir. Ama işin farklı boyutu tamamen farklı bir noktada değerlenilmesi gerekiyor. O konulara girmeyelim. Sıcak bir aile yuvası kurup Sürdürmek için elinden gelen çabayı sarf etmesine rağmen, davranış bozukluğu gösterilip, hayatı karartılan ve hayat dünyası yıkılan, gerçekten mutsuz, huzursuz ve çekilmez bir evlilik hayatı içinde olan kadın, bu muamele ile çektiği sıkıntıdan ve nikah gibi ağır bir sorumluluğun üstesinden gelemeyen kocasından kurtulabilir. Yüce Kur'an kadınlara verdiklerinizden boşanma esnasında bir şey almanız size helal olmaz. Fakat erkek ve kadın Allah'ın koyduğu sınırları tam olarak koruyamamaktan korkarlarsa bu durum müstesnadır. Eğer siz karıyla ile kocanın Allah'ın koyduğu sınırları tam olarak yerine getirememelerinden kuşkaya düşerseniz karının erkeğe fidi vermesinde her iki taraf içinde bir sakınca yoktur. Ayetiyle bu konuya e, açıklık getirmiş oluyor. Yani artık her iki taraf içinde e, çekilmez bir hal almışsa ve kadın içinde daha da çekilmez bir hal almışsa Böyle bir teklifte de bulunabilir denilmiştir. Evet buraya kadar e, tabii biraz hafif oldu yani bir önceki e, e, yarıya kadar yani e, saat ondan önceki konuşulduğumuz metinle mukayese ettiğimiz zaman tabii olmuştu bu hafif. Zaten burada dediğim gibi bir rivayetin açıklanmasında takip edilecek yöntemler en azından e, kısa kısa ifadelerle belirtilmiş. Fıkıh hükümler, fıkıh sonuçlar ortaya konulmuştur. Ee, burada tabii fıkıh hükümlerin e, ne derece isabetli olup olmadığının ötesinde oradan çıkartılacak olan ilkeleri daima e, göz önünde bulunmamız gerekiyor ve bunun güncellenmesi lazım. Günümüz şartları ya da içerisinde bulunduğumuz, e, içerisinde yaşadığımız gerçekliği de daima dikkate almak durumundayız. Şimdi şöyle söyleyip e, konuyu e, nihayete atmak istiyorum. Şimdi özellikle tabii böyle olmasaydı, olsaydım tartışmasına girmek istemiyorum ama e, şimdi gerek mehir konusunda olsun, gerekse bu akit konusunda olsun, nikah, ahli konusunda olsun. E, şimdi yaş e, çalışmakta olan bir kadının e, elde ettiği paralar, işte miktarlar vesaire baktığımız zaman sorumluluk bilincine alınan e, Hangi tarafın üstlerine sikredip gerekmelerine baktığınız zaman da ister istemez ortaya çıkacak olan bir takım fikir görüşler de herhalde bununla mukayese edilemez. Şimdi kadın okuyor. Yani kız çocuğu okuyor. Okutturuluyor. iş güç sahibi yaptırılıyor. Daha sonra evleniyor ve onun bütün sorumluluk erkeğe aittir deniliyor. E tabii bu çerçevede aralarındaki anlaşmalar vesaireler bu anlaşmalar ister farklı şekillerde tezahür etmektedir. Bir bakıyorsunuz kadın çalışıyor, erkek çalışıyor. Bu sefer mal ortak vesaire vesaire. Yani demek demeye çalıştığım şey şu. O günün toplumsal şartları ile ya da herhangi bir dönemdeki toplumsal şartla bir başka dönemdeki toplumsal şartlar ya da yapılanmalar nasıl ise herhalde ilkeler çerçevesinde ya da prensipler çerçevesinde ortaya konulacak olan Fırki e, neticeler de Fırki Karallar yani Fırki da herhalde ona göre değişmesi e, gerekir. Bu gerek e, sayısal anlamda ya da rakamsal olarak Türk'te hala mehir diye maalesef Anadolu'da böyle e, sadece sembolik anlamda e, bakarsınız hala e, bazı yerlerde bin kuruş dahi ismi e, anılmaktadır. E, ya da Sadece Kur'an-ı Kerim okutmak üzerinden e, değil, e, gerçek anlamda gerçek değer olabilecek, kadını himaye altına alabilecek, kadının teminatı altına alabileceği, e, kendini teminatı altına alabileceği bir mehri her herhalde ondan esir gelinmek gerekir. E, çünkü nihayetinde e, bu noktadan bakıldığında e, esas mesele, e, Eşlerin tabii birbirlerine muhafaza altına almaları gerekir. Fakat e, kim ne derse desin, e, kadın çalışır olsa dahi hiçbir zaman e, erkekler bunu suistimal, erkeklerin bunu suistimal etmemesi gerekiyor. Hele artık çağımızda erkeklerin çalışan kadın arıyor olması e, ve bundan dolayı da e, meseleyi sadece e, maddi ya da parasal e, noktaya dökmüş olmaları yani arayanlar için söylüyorum ya da şartımı koyanlar için söylüyorum. Elbette işin doğrusu e, tabii bu herkesin fikrine göre değişebilir. E, herhalde çok da fazla hoş olması gerek. Yani evlilik şartı evlilik müessesesi mutlak anlamda maddiyat üzerine herhalde bina edilmemesi gerekir. Maddiyat üzerine bina edildiği taktikte bu sefer eşler arasında hep sürekli maddiyat gündeme gelecektir. Yani senin paran benim paran meselesi ya da senin malın benim malım meselesi gündeme gelecektir. Yani birinci esas maddiyet üzerine kurulmaması e, gerekir diye düşünüyorum ben. Evet değerli öğrenciler bugünkü de burada sona erdi. E, i̇nşallah haftaya e, hadis diye uydurulmuş sözlerle ilgili edebiyat kısmından e, devam edeceğiz. Daha sonra e, son haftanın dersi olan e, bölümden devam ederek e, bu dönemde dersini nihayet edilmiş olacağız inşallah. Peki tekrar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.